E, ...kamuoyunda e, belki de e, basın e, özgürlüğünün e, Tunusol kağıdı e, haline gelmiş... ...Cumhuriyet davasıyla ilgili e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi... ...keyfi tutuklamalar çalışma grubunun bir kararı yayınlandı. E, onunla ilgili konuşacağız. Bunun hukuki ve siyasi etkileri konusunda bir değerlendirme yapacağız... Thank <laughs> you. Cumhuriyet ile ilgili 24 Temmuz, 25 Temmuz, 26, 27, 28 Temmuz tarihlerinde nihayet 31 Ekim'den beri sürdürülen gözetim ve tutuklulamaların arkasından ilk duruşma yapıldı ve duruşmada kamuoyunda bildiği gibi 7 gazeteci ki bunlardan ikisi aynı zamanda avukat, e, Salı verildi, Tutuklamaları sonlandırıldı. Ama yine gazeteden olan dört kişi e, Akın Atalay, Ahmet Kadri Gürsel, Murat Savuncu ve Ahmet Çık'ın tutukluluk durumunun devamına karar verdi. Ve biz de o gün e, tutuklama kurumuyla ilgili gazetecilik, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve ee, gazetecilerin e, bilgi verme sorumluluğu halkın bilgi edinme hakkıyla ilgili açıklamalarımızı yaptık ve bunların arkasından da e, Birleşmiş Milletler İnsan hakları konseyi keyfi tutuklamalar çalışma grubunun da bir kararının değerlendirmesini yaptık ve bu kararda gerçekten bir e, Cumhuriyet gazetesinin yargılananlarının başvurusuna dayanan bir başvuru olmamakla beraber e, e, ikinci e, Nobel ödülü gibi ödül veren bir e, uluslararası saygın kurumun e, Cumhuriyet gazetesinden habersiz başvurusuyla ilgili bir karar da verilmişti. Bu kararın da değerlendirilmesini yaptık. Bu kararda e, kısaca e, Birleşmiş Milletler İnsan hakları evrensel demecinin e, beyannamesinin e, 10, 11 ve 19. maddelerinin yine e, Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 14, 16 ve 19. maddelerinin e, ihlal edildiğine ilişkin bir karar verildi. Şimdi hocamla bunu değerlendireceğiz. Hocam şimdi e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu e, bireysel başvuru hakkını ve e, bu mahkemece verilen kararların e, yaptırım gücünü, yani hukuki bağlayıcılığın ötesinde yaptırım gücünü de biliyoruz değişik olasılıklar halinde. Fakat şimdi bu Birleşmiş Milletlerin e, İnsan Hakları Konseyi, Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun verdiği böyle bir karar var. Bu karar siz de e, biliyorsunuz. Bu karar siyasi açıdan, hukuki açı, açıdan veya yaptırım gücü açısından neyi ifade eder? Bunu bir önce kararı bir değerlendirerek e, şey yapabilir miyiz hocam? Tabii. Ee, şimdi Bahri Bey bir defa bu, bu uluslararası e, insan hakları denetim sistemlerinden biri, birisi. birisi. Fakat e, o, uluslararası e, denetim sistemleri Bazen özel olarak bir sözleşmeye dayalı olabilir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamakla yetkili ve görevli olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi. Yahut uluslararası düzlemden örnek verecek olursak, Birleşmiş Milletler'in yani uluslararası medeni ve siyasi haklar sözleşmesinin organı olan İnsan Hakları Komitesi gibi. Bir de bunların dışında, bir de bunların dışında Birleşmiş Milletler düzleminde yani uluslararası düzlemde daha yumuşak denetim sistemleri var. Yani doğrudan bu bu tür bir İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hareketle oluşturulan bir organ değil. Birleşmiş Milletler'in kendi yapısı içerisinde oluşturulan organlar var. Bu çalışma grupları da değişik çalışma grupları var. Ee, i̇nsan haklarının farklı alanlarında görev yapan çalışma grupları var. Ya da özel raportörler var. Ee, çalışma grupları genellikle e, bir grup uzmandan teşekkür ediyor. Raportörler genellikle tek bir raportör var atanıyor Uluslararası saygınlığı olan, e, o alanda uzmanlığıyla tanınan kişiler oluyor. E, onlar da e, yine sistem içerisinde yetkililerini kullanarak o alanda hem denetleme yapıyorlar, hem raporlar hazırlıyorlar. Bu ön açıklamadan ortaya çıktığı üzere bir defa bu çalışma grubu e, ne şeye, Dayalı, dayalı bir grup Sözleşim. sözleşmeye dayalı bir grup dolayısıyla bir organ olarak gücünü oradan alma durumunda değil e, hatta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları komitesi gibi de değil yani Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin organı olan komite gibi de değil bu üç e, organı bilinçli olarak saydım bir e, ...etki gücü bakımından sıralayacak olursak, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelecek, örnek olarak onu vermiştim. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi organı İnsan Hakları Komitesi sonra gelecek. Sonra bu rapor, çalışma grupları ya da raportörlerin hazırladıkları raporlar ya da kararlar, bu örneklerden bir tanesi önümüzde olan, bunlar gelecek. ...etki gücü, bağlayıcılık gücü... ...açısından söylüyoruz. Evet. Yani... ...etki gücü, bağlayıcılık gücü... ...derken aynı zamanda... ...bu... ...bu kararlara veya bu raporlara uyulmaması halinde... ...bir yaptırımı gerektiren... ...gücünü de oradan alan... Özellikle ...diye anlay onu, anlayalım. Hayır, evet, yani, evet, evet. evet. Özellikle onu anlamamız... ...gerekiyor. Ee, şimdi böyle olunca... E, şeyi Yani bunun önemini e, hukuksal etki gücü bakımından biraz örselemiş oluyoruz bu açıklamayla. Ama bu rapor önemsiz anlamına gelmiyor. Çünkü e, bu çalışma grupları ya da özel raportörler hazırladıkları raporlar yahut verdikleri kararlarla bu örnekte olduğu gibi genellikle bir şey e, rapor şeklinde yapıyorlar. E, ...çıkartıyorlar kararlarına, ee, ...uluslararası... ...kamuoyunda... ...ve uluslararası örgütler... ...düzleminde... E, ...ve devletler arası... ...ilişkiler düzleminde... ...muhatap... ...devlete ilişkin... ...önemli algının yaratılmasına... ...yol açıyorlar. Yani... Su ...suya atılmış bir taş... E, ...suya yazılmış yazı... E, ...misali değil... ...bir etkisi var bunların. Dolayısıyla... E, ...bu açıdan düşünecek olursak... E, ...önemsizdir diyemeyiz. Ama siz bana bilinçli olarak... ...başta şeyi söylediğiniz için... ...hani e, hukuki... ...etki ve bağlayıcılığı... ...sorduğunuz evet, evet, için... Evet. ...ben e, böyle bir karşılaştırma... ...yaparak evet. başladım. O öneminin... ...asıl yansıdığı alan işte uluslararası kamuoyu düzleminde oluyor ve siyasal sonuçlar doğuruyor. Yani e, bu raporlara diğer Birleşmiş Milletler'in diğer organları atıflar yapıyorlar. Bundan bağımsız olarak kendi önlerinde o devlete ilişkin örneğin bir karar alma süreci işlediğinde bunlar atıflar yapıyorlar ve e, o devletin bu şekilde İnsan hakları karnesini, insan hakları profilini ortaya koyuyorlar. Yani bunlar böyle bakacak olursak, diğer yandan da o devlete e, verilen insan hakları notlarının listesi içerisinde yer alan bir belge işlevini görüyor. Bu bakımdan da önemlidir. Hocam şimdi burada e, e, kararın içeriğinden de anladığımız kadarıyla, ee, başvurucu bu uluslararası sivil toplum e, kuruluşunun iddiaları aynı zamanda hükümete iletilmiş. Yani buradaki Usun mekanizma. Mekanizma odur. Evet. Hükümet de bunu ciddiye alarak e, cevap verici, veriyor. Yani sadece bu örnek olayda Türk hükümeti bu cevabı evet vermiştir. Ama başka bir e, vakada da ilgili hükümet. Yani aleyhinde insan hakları ihlali yaptığı iddiası bulunan muhatap hükümet veya devlet e, hükümet devlet hükümet, de, evet aynı şey şeyse. O, o onların yetkili birimleri bu usul içerisinde onların gördüğü çalışma usulleri içerisinde cevap veriyor. Türk hükümeti de buna cevap vermiştir. Yani dolayısıyla hiçbir hükümet e, e, bana ne ben bu sistemi hiçbir şekilde takmıyorum kafaya Dolayısıyla da cevap vermiyorum diyemez. Çünkü bu sistem sonuç itibariyle Birleşmiş Milletler mekanizması içerisinde işlev görmektedir. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Birleşmiş Milletlerin bir üyesidir ve bu bu mesela bu tür e, raporlar 5 yılda bir e, toplanan e, toplantıda Türk hükümetinin önünde de bakın bak sizinle ilgili böyle bir mutlaka e, karar çıkar. var diye konulacaktır. Evet, mutlaka çıkar. Yani ondan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bunlar dedim ya bir bir Kür devletin insan hakları karnesini oluşturan nitelikte belgelerdir, kararlardır. Dolayısıyla bir birikim oluşmaktadır ve o devlet hakkında bilahare verilecek herhangi bir karar konusu itibariyle ilintili olduğu müddetçe bunlar e, e, da gündeme gelecektir. E, şimdi sorun şurada asıl üzerinde durulması gereken sorun şurada e, Bahri Bey. Uluslararası İnsan Hakları koruma sisteminde e, iki yere aynı anda başvuru yasa denen bir, yani çifte başvuru yasa denen bir kural vardır. Böyle, ee, böyle bir sistem var yani. Evet. Bütün uluslararası insan hakları koruması içerisinde. Bu e, örneğin şeyde de vardır. Avrupa İnsan Hakları e, sözleşmesi çerçevesinde de böyledir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran aynı konuda aynı başvurucu, aynı konuda aynı şikayet için iki ayrı yere. Örneğin o devletin bir de varsayalım ki Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi tarafı olsun. Evet. Çünkü e, ikisinde de iki sözleşmede de biz, biz be, taraf, be, tarafı tarafız. Yani. Tarafız evet. zaten. E, yani Medeni Haklar Sözleşmesi'ne tarafız. Ve her iki sözleşmede de e, birinci kuşak insan hakları var. Yani birçok hak aynı. Dolayısıyla X e, başvurucusu Avrupa, insana bir vakayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne şikayet ettiği zaman, götürdüğü zaman, başvuru yaptığı zaman, aynı olay, aynı başvurucu, aynı şikayeti bir de örnek olsun, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi önüne götüremez. Götürürse, bunu tersini de düşünelim. Yani... İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Komitesi önüne götürdüğünüz aynı şikayeti, aynı şikayetçi, de Avrupa İnsan, insan Hakları Mahkemesi önüne götürlemez. Götürülürse ne olur? Götürülürse şu olur. İkinci organ, aynı şikayetin gönderildiği ikinci sözleşme organı bu şeyi reddeder sizin başvurunuzu. Çünkü ...şey yasağı vardır... ...hani demin sözünü ettiğim... ...iki organa başvuramamadan... Bunu, ...bunu bizim iç hukukta... ...derdestiriyetlik... Evet, evet. ...itirazı veya derdestiriyetlik... ...durumu deniliyor... Evet, ...yani evet. aynı konuda iki ayrı dava... ...veya iki ayrı merciye dava... ...yasağı... ...diyebileceğimiz bir engel var... Evet. ...fakat şimdi bizim burada... Sizin de açıklamanızdan ortaya çıkan iki önemli kıstas var ki birincisi başvurucu aynı başvurucu a aynı, aynı baş şikayet aynı şikayet de farklı iki insan hakları e sözleşme organı nerede gö gö gö gö gönderemeyecek şimdi bizim bu olayımızda çünkü bazı insanlar acaba Cumhuriyet gazetesi veya başka bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran kişi bu başvuruyu yaptıktan sonra bir de böyle bir başvuru da bulunursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunu biraz evvel söylediğimiz yani hmm. ikinci bir merciye tekrar başvurma nedeniyle reddedebileceği endişesini niye böyle oldu diye soruları soruyorlar o bakımdan da böyle bu programda bu konuyu biraz açıklığa kavuşturalım istedik burada o zaman aynı başvurucu yok yani Cumhuriyet Gazetesi'nden başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran gazeteciler e, bu insan hakları, Birleşmiş Milletler insan Hakları Konseyi, keyfi tutuklamalar, çalışma grubuna başvurmuş değil. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Önce ben şunu tamamlamak istiyorum izin verirseniz. Estağfurullah. E, Avrupa örnek, e, örneğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya, çünkü Cumhuriyet Gazetesi aynı zamanda... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne de e, başvuruda başvurdu. Başvurda bulundu. Evet. Başvuruda bulundu. E, bu Orada çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararı var. Yani e, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup hem de bilmem ardından bir başka organa başvurulduğu zaman bu kural ihlal edildiği için bu e, ...daha kabul edilebilirlik... ...incelemesi aşamasında... ...şey reddediyor... ...Arapa İnsan Hakları Mahkemesi... ...şimdi bu, evet. bu basit... küçük ...usul kuralları ama bunlar... ...çoğu kez pek bilinmiyor... Ee, ...halbuki biz hukukçular şeyi biliriz... ...yani usulsüz... E, ...bir şekilde usul hukuk olmadan... ...bir mekanizmanın çalışması Cans mü mümkün, değil, mümkün evet. değildir... Evet, evet. E, ...yani maddi hukuku da belirler... ...usul hukuku çünkü... ...şimdi... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda böyle kararı var. Bunun ne kadar ciddi olduğunu size anımsatmak için şu somut örneği vermek isterim. Daha önce bundan Ergenekon, da Ergenekon da. davalarında evet. birçok başvurucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvuran birçok başvurucu aynı zamanda Birleşmiş Milletleri bazı organlarına ...başvurdular hatta onların bir kısmını... İnsan Hakları Komitesi'ne ee, hatta. Evet. Ama İnsan Hakları Komitesi'nin vereceği kararlar da sadece... yaptırım gücü olan... Tabii e ama e sadece efendim. o değil. Aynı zamanda yine bir takım çalışma gruplarının... E ...ilgili çalışma gruplarına da başvurularda bulunuldu. Ve bu buralarda başvuruda bulunulduğu için... ...Bahri Bey altını çizerek... E ...burada e herkese duyurmak istedim reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha sonra o başvuruları bal gibi haklı başvurular, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazanılacak e, nitelikteki başvurular usul hatası yapıldığı için bu, bu iki, iki farklı evet, denetim evet, mekanizmasında başvuruldu. Reddedildi. Reddedildi. Yani tehlike usul hatası yapılmasının doğurduğu tehlike bu kadar ciddidir. Başvurunun başarılı bir şekilde sonuçlanıp sonuçlanmaması bakalım. Şimdi gelelim sizin haklı olarak işaret ettiğiniz bu. Birinci konu evet. çalışma konu. grubunun bu raporu e, bizim başvurumuz <gülüyor> üzerine yapılmış. Cumhuriyet gazetesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvurusu bakımından e, acaba bir olumsuz etki doğurma potansiyeli taşıyor. Taşıyor evet. Teorik olarak taşıyor. Fakat Demin sözlerimin başında... E, ...açıklamaya çalışmıştım. Aynı e, vakayı... ...aynı ihlal iddiasını... ...aynı... Başvurucu. E, ...başvurucu... ...yani hakkının ihlal edildiğini... ...iddia eden kişi... ...iki ayrı yere götürecek. Oysa Burada... ...bizim vakamızda... ...bu çalışma... Birleşmiş Milletler çalışma grubuna... ...başvuran... ...Katiyen Cumhuriyet Gazetesi değil ve onun çalışanları. Bunun, değil. Onun çalışanları değil, dolayısıyla onun avukatları değil, temsilcileri değil. Evet. Dolayısıyla bundan tamamen e, Avrupa Mahkemesi önünde ki başvurucu olan Cumhuriyet Gazetesi'nden tamamen bağımsız hatta e, Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyi de olmayan haberi de olmaksızın. Haberi de yok. Biz, bu, bizim için sürprizdi yani. Evet, haberi <gülüyor> bu, de şey. olmaksızın bir şey e, uluslararası bir birim, toplum kurur, bir toplum. birim bu mekanizmayı çalıştırmış ve bu sonucu da almış bu raporu tekrar edelim atlanmasın bu rapor ciddi işte hak ihlalleri e, tespitinde bulunuyor Yani evet. bu bakımdan da önemli Ama bizim yani Cumhuriyet Gazetesi'nin e, şey önündeki Avrupa İnsan hakları Mahkemesi önündeki başvurusu bakımından, yapılması gereken e, bu raporu hazırlanmasına yol açan başvurunun yani Birleşmiş Milletler çalışma grubunun bu raporuna yol açan başvurunun Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılmadı. Ne Cumhuriyet'in Başvuru. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvurusu çerçevesinde Mahkemeye bildirmek gerekir. Evet, evet, evet. Yapılması gereken bu. Yani bu tamamen ben. Bu bizim dışımızda <gülüyor> olan bir başvuru diye yapılması lazım. Şimdi bir de e, gazeteye buradan e, ben e, rahatsız olduğum için öyle çok sık gelip gidemiyorum. E, gerçi sizlerle sürekli irtibat halindeyiz ayrı. E, bir de somut şeyi söyleyeyim. Vereyim. Çünkü e, evet. e, hangi usulle çözülecek e, somut bir vaka var. Cumhuriyet'in avukatlarının kullanması gereken somut bir vaka var. Ee, bu da şudur. Ee, eğitim senin, eğitim senin, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme, Türkiye'den örnek veriyorum. Evet. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde açtığı bir dava var. Bu dava sonuçlandı. Bu dava, bu başvuru yapıldığında, bu, da, bu başvuru yapıldığında, Kesk ki eğitim sen keskin e, üyelerinden biridir. Biri. Evet. Konfederasyon Evet. Lideri. Evet. Kesk e, benzeri yani aynı şikayeti, aynı şikayeti uluslararası çalışma örgütünü hepimiz biliriz. İloya. Evet. İloya. O uluslararası çalışma örgütünün de e, bir denetim sistemi var Bahri Bey. Evet. Evet. E, dolayısıyla. Oraya bir şikayet başvurusu halinde götürdü. Hükümet bir daha tekrarlayayım mı? E, evet. e, Eğitimsen bir daha eğitimse. söylüyorum efendim. Eğitimsen Av, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir şikayet başvurusunda bulundu. Hak ihlali. Evet, evet efendim. Daha o dava e, derdest, derdest iken şeyde e, KESK'te Yani hak, onun üst kuruluşu, üst konfederasyonu kuruluşu, olan. Evet. Üst kuruluşu. Kesk de kalktı. Aynı şeyi, aynı hak ihlali iddiasını götürdü Uluslararası Çalışma Örgütü denetim sistemi önüne. Oraya evet. şikayet etti. Evet. Şimdi, e, tekrar eğitim sen davasına dönüyorum. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2012'de yanlış hatırlamıyorsam kararını verdi. Yani bu e, yeni de avukatlar merak ediyorlarsa herhalde bu açıklamalarımdan sonra evet. bakacaklardır. E, e, hükümet hemen şeye itiraz etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Hı. Dedi ki ikinci eğitim senin e... yaptığı e, bu başvuruyu şey yapamazsınız siz kabul edilmez kararı verin. Çünkü burada e, duplikasyon var. Yani çifte başvuru var. E, dolayısıyla dedi e, buradan reddetme Dinlenilemez. Bu, yani usul bu, açısından kabul edilemez. Kabul edilemez. İtirazında bulundu. Kim yaptı onu? Hükümet. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümetin bu itirazını da değerlendirerek e, sonuçta söz konusu itirazı reddetti ve davayı kabul edilebilir bulup İnceledi. Evet. Sonuca bağladı. Evet. Yani Çünkü... baş, başka itirazlar da vardı. Onları da reddedi ama bizim bugünkü konuşmamız çerçevesinde bu ilgilendiriyor. Evet. Orada e, efendim e, hükümetin itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reddederken şunu özellikle altını çizdi. Dedi ki şeye başvuran e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mahkemesi önünde başvurucu olarak gözüken Eğitim sendir. Oysa? Kesk ise eğitim sen değildir. Dolayısıyla e, şeye başvurmuştur. Kesk, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün devletim sistemini çalıştırmıştır. Bu sebeple şey <gülüyor> geçerli değildir. İtiraz, İtiraz geçer. geçerli evet. değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in avukatları da hükümetin olası bir... İtirazına İtirazı karş karşılaştığında bu ve benzeri başka kararlar da var. Bu ve benzeri kararları ben böyle somut şey örneğini getirdim size. Kesk ve ee, yani e Türkiye'den e de bir örnek getirmiş evet. oldum. Evet. Ee, bu Cumhuriyet'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvurusu bakımından bir sorunu, Sorun. sorunu aşmanın ee, ee, bir anahtarını eğer deyiş uygunsa evet, doğru, doğru. E, burada e, sizinle paylaşmış olurum evet şimdi bir e, müzik arası yapalım ondan sonra ben aslında bu e, başvuruyla ilgili ikinci bir farklı durumu size sormak istiyorum danışmak istiyorum hocam e, bir aradan sonra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 94.9 Açık Radyoda Adalet'in bu programındayız ve Hukuk Güvenliği peşinde koşmaya devam ediyoruz. Bugün e, konuğumuz Sayın Hocam Profesör Doktor Semih Yaman'ız e, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun e, yeni bir kararını. Ee, tartışıyorduk ve bunun hukuki yaptırım gücünü veya siyasi olarak anlamını konuşuyorduk. Ben bir de şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu duruşma sırasında çok biliyorsunuz hocam. Açık Radyo'nun değerli izleyicileri de bu konularda titiz. Ee, tutuklama süreciyle ilgili bunların çok açık bir insan hakları insan hakları sözleşmelerinin birçok maddesini ihlal eder bir uygulama olduğu için Adalet her perşembe Adalet nöbeti tutmaya başladılar. Bunun anlamı yani herkese bu ihlallerle ilgili dikkat çekmek ve bir farkındalık yaratmaktı. Ee, daha sonra e, biliyorsunuz e, Enis Berberoğlu kararından sonra da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Ana Muharifet Partisi e, bir adalet e, yürüyüşü başlattı. E, bu adalet yürüyüşünde de e, işte Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu e, Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü ve bu yürüyüş sırasında da hak Hukuk, adalet, e, Slovanları veya e, istemleri özetleyen e, sözlerle e, bir mitingle bu sonuçlandı. Şimdi de e, HDP'li milletvekillerinin başlattığı Diyarbakır'da başlatıp e, bugün İstanbul'da e, devam eden vicdan ve adalet e, toplantısı nöbeti var. Bütün bunlar. Gerçekten e, bu ülkede bir e, hukuk güvenliği arayışını ortaya çıkarıyor ve e, adalet ihtiyacı olduğunu e, belgeliyor. İşte bize bu programımızda zaten bu adalete ulaşma mekanizmalarını, adalete ulaşma çabalarını ve hatta böyle bir e, çaba sonucunda etkili olunabilir ise bunun ülke için hem iktidarlardakiler hem de e, yurttaşlar için ülkenin esenliği için e, önemli bir aşama ön açıcı e, hukuk devleti insan hakları ve nihayet tabi demokratik bir toplum açısından önemli olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz bütün bu toplantıları. Şimdi ben gene bu konumuza geleyim hocam. E, şimdi bu sözleşmede. E, ...çalışma grubunun... ...verdiği kararda ...insan hakları evrensel beyannamesi ...ya da demecine ki... ...bizim işte bu... ...ikinci dünya savaşından sonra... ...birinci ve ikinci dünya savaşından sonra... ...insanların bu kadar kanlı... ...ve acılı... ...dönemleri yaşadıktan sonra... ...daha demokratik insan haklarının... ...korunduğu bir dünya kurma amacıyla... ...kurumlar oluşturulmuş... ...işte... Avrupa insan hakları sözleşmesi var ve ama o tabii en önemlilerinden biri Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Demeci. Bu da Türkiye'de bir resmi gazetede yayınlanmış. Şimdi bu karar buraya da atıf yapıyor. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ne de atıf yapıyor. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Demin diliniz sürçtü. Avrupa ee, insan hakları beyannamesi diye işte, işte, geçti. <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sözleşmesi. evrensel insan hakları bildirisinden evet. farklı evet. şey. Evet. evet. Buyurun. Şimdi bu bu kararın buralara atıf yapması ne anlama geliyor? Bir de onu bir değerlendirelim. Hatta diyebiliriz ki işte bizim 82 Anayasasında bile artık değişikliklerle değişikliklerle Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası düzenlemesi yapıldı ve bu son fıkra adeta iç hukuk normları ve onların en tepesindeki anayasa normlarının bile üstünde bir şey norm haline ulusal üstü sizin tabirinizle evet, uluslararası bir norm haline geldi insan hakları sözleşmesi bu bakımdan nasıl değerlendirelim bunu? Şimdi efendim, 1948 tarihli şey, i̇nsan, o, hakları o, insan, evet. insan hakları evrensel i̇nsan bildirisi, de. müsaadenizle ben beğenname de demiyorum, demeç de demiyorum, bildiri, Bilmiyorum. declaration yani, evet. bildirisi bütün uluslararası insan hakları hukukunun şeyidir. Anasıdır. Rehberidir. Evet. Ha, bütün bölgesel uluslararası düzlemdeki bütün belgeler neredeyse istisnasız ondan çıkmıştır, ona dayanmıştır, ondan ilham almıştır. Dolayısıyla e, o bildirde e, ki haklar e, uluslararası insan hakları koruması bakımından e, fevkalade önem taşır. Fakat adı üstünde... Siz e, özellikle onu vurguladınız. Ben de ona açıklık getirmeye çalışayım. Adı üstünde bu bildiri. Biz buna yumuşak hukuk belgeleri diyoruz. Ne demek bu? E, bunun başka karşıtı ne? Sözleşmeler. Bunlar da sert hukuk belgeleridir. Yumuşak hukuk belgeleriyle sert hukuk belgelerini ayırt eden temel unsur temel unsur e, bunların bağlayıcılık gücündedir. Yani sert hukuk belgeleri o belgelerde taraf olan devletler bakımından hukuken bağlayıcıdır ve buna uymama da bir yatırma. Evet, onun ön kendisinin o sözleşmenin kendisinin öngördüğü e, denetimin sistemi içerisinde e, bir takım sonuçlar doğar ona evet. E, uymazsanız. Evet. Gereğini yapmazsanız. Evet. Yumuşak hukuk belgeleri böyle değil. Yumuşak hukuk belgeleri rehber e, rolü üstlenir. Ee, ve e, dediğim gibi başka belgelerin üretilmesine e, zemin oluşturur, kaynaklık eder, analık eder. Veya o ihlallerin sürmemesi için bir uyarıcı, siyasi i̇şlev uyarı. Görür, işlev. i̇şlev görür. Ama devletler o yumuşak hukuk belgelerine tırnak içerisinde söylüyorum taraf olmazlar. Yani hukukta, uluslararası hukukta bir belgeye taraf olmaktan anlaşılan şey o belgeye imza koymak ve onaylamaktır. Onun için devletler sözleşmeleri onaylarlar. Örneğin Türkiye burada adı geçen Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni de onaylayıp taraf olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de onaylayıp taraf olmuştur. Halbuki Türkiye şeyi onaylamamıştır. Evrensel İnsan Hakları Bildirisi Bu Garipsincek bir şey yok. Dünyada hiçbir devlet onaylamamıştır. Sebebi çünkü bunlar yumuşak hukuk belgesidir. bildirdi devletler ona onu onaylamadı. Peki ne yaparlar? İmza koyarlar. Bu imzalar, bu imzalar, onu orada da yanlış kullanılıyor. Yani bildiriyi onaylanmış gibi. öyle bir şey. Oysa yok. Olsa Aha, bir, bu deklarasyona katıldığını, katıldığını beyan beyanı. O o çok e, harika özetlediniz. O imza. O devletin uluslararası düzlemde dünyaya yani o bildirideki haklara saygı göstereceğine dair bir siyasi taahhüttür. Evet. Türkiye de gerçekten evrensel insan hakları <gülüyor> bildirisi ne e, şey, imzası vardır. Şeyde e, resmi gazetede de istisnayan bildiriler şeyde yayınlanmaz sözleşmeler gibi. Olmaz. Ama Türkiye o bildirinin tarihsel öneminden ötürü onu resmi gazetesinde de e, Türkçe'ye de çevirmiş ve yayınlamıştır. Şimdi gelelim Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne burada da geçiyor. Burası sözleşme var mı? Bu Türkiye, onu da altını çizelim. Türkiye bu sözleşmenin de tarafıdır. Yani Türkiye sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin değil, başka insan hakları sözleşmelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin de tarafıdır. Türk hukukçuları bir küçük eleştiri. Türk hukukçuları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni iyi kötü öğrenmekle birlikte hiç olmazsa ismiyle öğrenmekle birlikte Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne Türkiye uzunca bir süreden beri taraf olmasına ve o sözleşmede de Bireysel şikayet başvuru mekanizması bulunmasına rağmen e, bu mekanizmayı, bu usulü hiç çalıştırmadılar. Hiç çalıştırmadılar. Halbuki bazı vakalarda, şimdi başka bir ufuk açıcı noktaya gelelim. Bazı vakalarda Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi organı olan İnsan Hakları Komitesi'ne başvurmak... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya yeğlenmelidir. Yeğlenmelidir. Dur, dur. Bu, bu önemli bir şey. Evet, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde iş yükü o kadar, o kadar ağırlaşmıştır ki ve e, buraya e, gönderilen vakalar o kadar uzun bir sürece yayılarak sonuca bağlanmaktadır ki e, sonuç itibariyle Gerçekten hak ihlalinden mağdur olan kişiler e, lehlerine bir karar geldiğinde bile derin bir e, doyumsuzluk hissetmektedir. Çünkü gecikmiş bir adalet olmaktadır. Ve hatta evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... Ulusal yargının gecikerek verdiği kararlarda adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit eden kararlar vermesine rağmen kendi kararları daha bu bunu ihlal edici nitelikte hale geldi, nitelikli hale geldi. Sadece bu da değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki iş yükünü azaltmak için biliyorsunuz Türkiye'de bir de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, bireysel başvuru usulünün ...getirilmesi... ...konunda işbirliği yapıldı. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...ve Türk hükümeti bir anayasa değişikliğine gittik. Ve bu mekanizma getirdik. Bu sayede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...abartısız söylüyorum... ...on binlerce... ...vakayı... ...Türkiye'de... ...başvuruculara geri gönderdi. Reddetti. Dedi ki siz, siz dediği şey yapacaksınız. Anayasa Mahkemesi. ...anayasa ama. Mahkemesi'ne Bakın, gideceksiniz. O, Yahut... Dedi ki efendim şeye gideceksiniz. İşte tazminat komisyonu kurdum. Tazminat komisyonuna gideceksiniz. Bu şey bütün bu... İşleri halledeceksiniz, bu yollar kullanacaksınız. Hatta hocam sözünüzü kesiyorum işte yani yine bu yükün fazlalığından dolayı tabii ben bunu da insani olarak görüyorum yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni binlerce hakimle nasıl doldurabileceğiz? İşte 685 sayılı kanun hükmünde ile ee, itiraz komisyonu kanun hükmünde kararnamelere itiraz komisyonu oluşturuldu orada da bireylerin ve hatta bazı kurumların e, işte ihlal edilen haklarıyla ilgili işten çıkarmalar, ihraçlar işte hatta e, bizim Kaboğlu hocanın söylediği gibi listede adının sadece bulunması ne sebeple, hangi nedenle, hangi gerekçeyle olduğu belirtilmeksizin ve bilinmeksizin e, bu tür tasa, idari tasavvular hakkında bu komisyon kuruldu. Bu komisyonda daha yeni işlemeye e, başladı. Yani bir evet. hafta olmadı. Evet, yani bu da halbuki neredeyse bir yıla yaklaşıyor da e. kurulalı. E, bu bütün bunlar aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir anlamda yükünü azaltmak için e, hükümetle yapılan anlaşmaların e, oluşturduğu çözüm e, veya e, işte hak arama mekanizmaları diyebiliriz. Dolayısıyla e, şuraya bağlamaya çalışıyorum. E, Türkiye'de Hak arama yolunu tüketip de e, hala tatmin olmayan, yani ihlalin devam ettiği zarara uğradığını düşünen, haksızlığa uğradığını düşünen olası başvurucular yatıp kalkıp sabah akşam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye hareket etmemelidirler. Hangi yol yahut yollar daha avantajlı bir sonuç getiriyorsa e, onu yeğlemelidirler. Elbette ki biliyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden belki bir tazminat alma ama tazminat miktarları istisnai vakalar hariç gerçekten semboliktir. Yani avukatlık ücretleri, takdir edilen avukatlık ücretleri gerçekten semboliktir. Bunları bilirseniz sabah akşam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye Televizyonlara çıkıp ahkam kesmezsiniz. Yani hangi usul işliyorsa... Yani bu medeni ve siyasi haklar şimdi, sözleşmesine dayanarak da yapılacak başvurular. Şunu da bağlayayım. Bakın Türkiye sonu gelmeyen habire uzatılan istisnai bir yönetim usullü altındayız. Ve bunun şartlarının sözleşmeye uygunluğu sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde bakılacak bir şey değildir ki. Medeni ve siyasi haklar sözleşmesi çerçevesinde de düşünülecek bir şeydir. Yani size canlı şeylerden, e, içinde bulunduğumuz hukuki kaostan örnekler veriyorum. E, efendim e, ifade hürriyetini kullananlara yönelik bu tür e, haksızlıklar sadece Avrupa insan hakları mahkemesi önünde halledilebilecek türde değildir. Onun için, onun için diğer yolları giriş, da insan hakları <gülüyor> komitesine evet. başvuru yapılması bazı hallerde tercih edilmelidir. Medeni ve siyasi haklar sözleşmesi Mesela, organı olan evet. İnsan Hakları Komitesi. Evet, evet. Çünkü o da yani tıpkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Denetim mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi medeni ve siyasi haklar sözleşmesinin e, ihlal edilip edilmediği konusundaki başvuruları karara bağlayan İnsan Hakları Komitesi. Bir örnek vermek istiyorum. Evet. Varsa bir dakika daha. Var var hocam baktınız Benim çok kuvvetli kanaatimdir ki, çok kuvvetli kanaatimdir ki, bunu bilemem ama... E, Yaptığım çalışmalar daha önce yazdığım kitaplar var. Ortada açık evet, okul evet, bulur. Yani şu anda ortaya koymuyoruz. Efendim e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki genç eğitimcinin açlık grevini biliyorsunuz e, açlık grevine e, evet. dayalı Semih ihti Yeni, evet, İhtiyati tedbir e, talebini, talebini reddetti. reddetti. Şimdi sözleşme ve pratiklerini bilmeyenler böyle işte yanıp yakılıyorlar. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olsa belki belki biraz daha yaratıcı olurdu ama bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok daha muhafazakardır. Bakın altını çiziyorum. Bütün dinleyicilerimizin dikkatine sunuyorum. Aynı konuda kanaatimce çok büyük bir olasılıktır ki BM İnsan Hakları Komitesine başvurulsaydı farklı bir karar farklı çıkan. bir karar çıkabilirdi. Bu aynı şey olağanüstü hal e, uygulaması çerçevesindeki şikayetler bakımından da geçerlidir. Hocam buradan şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada bu e, konuda tedbir istemini reddetti. Büyük bir olasılıkla esas yönüyle reddedebilir bunu. Ee, onun için şu anda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuru yapılabilir mi? Yapılmalı Şimdi, mıdır? Bu somut başvurudan hareketle söylüyorsanız... soruyorsanız, evet. Evet. Bu kez de bir başka usullü problem var. Aynı başvurudan... Bir başvuru yaptınız, bir sözleşme organından bir karar aldınız. O karardan sonra aynı şeyi bir daha şeye götüremezsiniz. Birleşmiş başka bir sözleşme organı evet. önüne götüremezsiniz. Evet, böylece dolayısıyla e durumu daha netleştirmiş olduk. Evet, çok teşekkür ederim bunu şey evet. yaptığınız için. Dolayısıyla hani insanlar yani biriniz hiç olmazsa kardeşim şeye başvurun, bir başka mekanizmayı çalıştırın. Evet, evet, evet. Bu, yani ben bilmiştik taslamanın lüzumu yok. Yani hmm. usulleri açacaksınız, okuyacaksınız. Hepsi ortada. Yani takıntı halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye yatıp kalkarsanız sizi hayal kırıklığına uğratan kararlar gelir. Ve son yıllarda da böyle e, ilginç e, kararlar geldiğinde ifade etmeliyiz. Hocam şimdi... E... Evet bir gene bir müzik arası yapalım ondan sonra sonuçta bir bu gazetecilerle ilgili ve gazete düşünce ifade özgürlüğüyle ilgili bir konuyu değerlendirip ondan sonra da programımızı kapamaya çalışalım. Yordamım yok Bir çıkmaz sevdadayım çekil vuranım yok Günüm yok, güneşim yok Uykum yok, düşlerim yok Kın olmuş susuyorum Bir tek sırdaşım yok Çektim acıların Demindeyim bu akşam. Pişman desen değilim bir harmanım bu akşam. Her gecenin sabahını, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı benim. Yok. Her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. uranım yok günüm yok güneşim yok Evet e, 94.9 açık radyoda Adaletim Bu mu programındayız ve e, Profesör Doktor Semih Kemal Almaz ile e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili ve Cumhuriyet Gazetesi e, mensuplarının haklarında soruşturma e, sürdürülen haklarında kamu davası açılan ve tutuklu olan e, Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının başvurusu olmaksızın e, yapılan bir başvuru ve verilen bir kararını değerlendirdik. Bu arada hem e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak Avrupa İnsan, Af Mes Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun hem de aynı zamanda medeni ve siyasi haklar sözleşmesine dayanarak Avrupa ve bu sözleşmenin insan hakları komitesine yapılacak başvuruların usulü bakımdan şeylerini kriterlerini konuştuk hocam şimdi bu çalışma grubunun hukuki bir yaptırım gücü olmamasına rağmen işte Anayasa 90 sona göre e, bizim en azından hukuki bakımdan e, önemsediğimiz ve taraf olduğumuz insan hakları normları olduğunu biliyoruz ama... Tıpkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yetkisine ilişkin sözleşmeyi daha sonra imzaladığımızdan o zamana kadar bu başvuruları yapamadığımız gibi. Ee, burada... E, e, komiteyle ilgili, e, şey, bu çalışma grubuyla ilgili böyle bir e, yargısal denetim mekanizması olmamakla beraber bunun siyasi bakımdan önemli olduğunu, hukuki değer taşıdığını ifade ettik. E, peki, e, şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü e, giderek artık e, kamuoyunun ...bireyin bilgi edinme hakkı... ...bilgilenme hakkı... ...hatta artık bu bilgi edinme hakkının... ...ötesinde bilgi edinme sorumluluğu... ...olarak tartışılan... ...kabul edilen bir... E, ...şey... E, ...hak ya da özgürlükler... ...manzumesine geldik. Bu açıdan... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...kriter kararları var. E, özellikle Avrupa Türkiye ile ilgili... ...olanlarını demiyorum da... ...bizim çünkü Türkiye aleyhine verilen... Kararların işte siyasi kararlar olduğu, Türkiye düşmanları tarafından organize edildiği gibi bir takım şeyler, şayalar, dayanaksız sözler var. Şimdi söz gelimi hendisayet kararı, İngiltere aleyhine verilmiş karar. Burada ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve basının bilgi verme, haber verme sorumluluğu yurttaşın bilgi edinme hakkı açısından... Cumhuriyet gazetesinin durumunu kısaca nasıl değerlendirebiliriz? Yani çok vaktimiz yok ama bir, iki, bir cümle, iki cümle söyleyebilirim vakitte kalmadığı için. Cumhuriyet bir gazetedir. Evet. Gazetenin işi gazetecilik yapmaktır. Gazetecilik yapmak demek haberleri, okuruna ulaştırmak demektir. Gayet anlaşılır olsun diye böyle tane tane anlatmaya çalışıyorum. Niin haber değeri olup olmadığını belirleme tekeli, tekeli sadece ve sadece gazeteciye ve gazeteye aittir. Onun dışında hiç hiçbir güç siyasi, ekonomik, yargısal hiçbir güç, hiçbir makam bir gazeteye Yayın politikasının ne olacağını ya da ne olmayacağını söyleme, dikte etme, dayatma erkine sahip değildir. Yetkisine sahip değildir, hakkına sahip değildir. Bu kadar basit. Dolayısıyla gazetenin, bir gazetenin yayın politikasının değişip değişmemesini takdir edecek olan doğrudan o gazetenin e, çalışanlarıdır. Ve şüphe yok ki gazetenin okurlarıdır. Evet gazetenin Hükenin okurlarıdır. okurlarıdır. Evet. Yani onun dışında buna yargı da dahil olmak üzere hiçbir makamın bir Bunu yayın belirleme. politikası konusunda yani belirlemeyi bırakın Bahri Beyciğim bıraktık belirlemeyi. Bu konuda görüş açıklama yetkisi yoktur. Ben, onu, şurada, yani? ben onu şöyle söyledim hocam. <gülüyor> Yani gazetenin yayın politikası değişir ya da değişmez ama yayın politikasından başlıklarından eğer savcılık olaraktan rahatsız oluyorsanız hiç önemli değil. Siyasi iktidar olarak rahatsız oluyorsanız hiç önemli değil. Şu parti olarak rahatsız oluyorsanız hiç önemli değil. Veyahut da toplumun belli bir kesimi rahatsız oluyorsanız hiç önemli değil. Ama... O yayında bir suç yani yasaların suç olarak belirlediği işte bir hakaret bir işte şiddeti övme bir işte şiddet örgütünün propagandasını yapma gibi belirlenmiş suçlar varsa bunları da yasal süresi içerisinde savcılık inceler soruşturmasını açar ve sonuçta da e, bağımsız, tarafsız yargılar orada bu normlara uygun bir suç olup olmadığını karar verir. Ama sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir yayın politikası dikte ettiremez ve yayın politikasını değiştirdin diye de herhangi bir suç yükleyemez diye sizde. Eğer yargı bunu yapacak olursa e, eminim ki e, o, o, onlar, onlar e, muhtemelen benim öğrencim olmamışlardır. Evet <gülüyor> doğru evet ee, bugün de sanıyorum zamanımız e, bu kadar e, yetebildi e, e, konuları değerlendirmek için e, Profesör Doktor Semih Kemalmaz hocamıza teşekkür ediyorum. Başka bir Adaletin Bu Mu programında görüşmek üzere hoşçakalın İyi günler diliyorum.